Over. Come on! Evet... ...bu özel saatte... ...yine e, olaylar... ...bilgiler ve yorumlarla... ...karışık Gezi Parkı... ...üzerinde konuşmaya devam ediyoruz... ...çok önemli bir dönüm noktası... ...niteliğinde olduğu... Konusunda herhalde kimsenin artık şüphesi kalmamıştır. Çünkü vahşet olayları üzerine de büsbütün e, bu ve buna karşı gösterilen kararlılık da büsbütün bu gözlemi doğrulayan bir nitelik taşıyor diyebiliriz belki. Bunun dünyanın dört bir tarafından gelen ve oyunun sonuna doğru büyük bir Türkiye'yi de büyük bir tehlikenin içine atmakta olduğunu iktidarın ve özellikle de Erdoğan'ın böyle olduğunu söyleyen çok sayıda yazı yazar çizerler yorumcular dünyanın çeşitli ülkelerine mensup yazarlar ve şeyler var muhabirler var gazeteciler yaralanan muhabirler ve gazeteciler de var bu insan bu gazete şeylerin içerisinde kitlenin içerisinde yani job darbeleriyle yaralandığı söyleniyordu mesela Elif İnce'nin haberinde yurt dışından gelen gazetecilerin böyle bir durum da var evet yani müdahale gazeteci misiniz değil misiniz ya da yurt dışından mı geldiniz yoksa buranın vatandaşı mısınız Türkiye'nin vatandaşı mısınız diye polis müdahalesi pek bir ayrım yapmamıştı yani hem ayaklanmanın kendisinin gittikçe büyüyen ve bastırılması neredeyse imkansız hale gelmiş olan, büyük de bir cesaret, binbir türlü cesaret örneğini, zeka, mizah ve yaratıcılık örneğini de barındıran hareketin iki yönü üzerinde duruluyor. Bir tanesi bu iktidar bastırma yoluyla, böyle diktatoryel eğilimlerle, ...bunun e, halledilmesinin imkansız olduğu... ...biraz önce işte ettiğimiz mesela... ...tarihçi Türher'in e, görüşlerine yer verdik. Bir yönü de... E, ...gezinin dönüm noktası oldu... ...Türkiye tarihinde ve dünya tarihinde de yerini aldı. Mesela işte Ahmet Öncü ve Erol Balkan... ...ikisi de Profesör Sabancı Üniversitesi öğretim görevlileri... Türkiye özal döneminden başlayarak neoliberal politikaları batı ülkelerinden bile daha iyi uygulayan bir ülke oldu. 2001'den sonra AKP hükümetiyle birlikte mülksüzleştirme yoluyla birikim yöntemiyle büyük bir sermaye birikimine sağlayan ekonomi politikaları uygulandı. Ve bu sermaye birikimi yani Erol Balkan'la konuşuluyor. Devlet kamu kuruluşlarını aza, arazilerini özelleştirerek kamu mülkiyetinden özel kişinin mülkiyetine çevirdi. AKP hükümeti kentsel dönüşüm gibi politikalarla orta sınıfın bütün kamu mekanlarını daralttı. Bunun da tepkisi olarak e, devam ediyor diye oldukça ilginç analizlere yer verildiğini görüyoruz. Deutsche de ayrıntılı olarak böyle bir söyleşi yapılmış. Ve son dönemdeki tepkilerden hükümet gerekli mesajı aldı mı sorusuna da AKP'nin çevresinde ve tabanında mesaj alındı ama başbakan ve çevresinde alınmadı diye bir ayrım yapıyor Profesör Ahmet Öncü. Kişilik faktörleri çok önemli, neoliberal yönetişim tarzında yer alan başka alternatif yok denilen dayatmacı bakış açısı var ki bunu işte hem Guardian gazetesinin hem de Independent gazetesinin yazarları da aynı şekilde gözlemişler ve Margaret Thatcher'la paralellikler kurmuşlardı dayatmaca kişilik olarak. Bunda fanatisizm kavramı, fanatiklik kavramı öne çıkıyor. Fanatik kendi düşüncesinden doğrusundan farklı düşünene değer vermez. Elinde iktidar varsa başkasını yoksa diyor. Evet. Bu çok önemli aslında bunlar. Ve dış dinamiklerin etkisi ne olacak sorusuna da Erol Balkan'da şey cevap vermiş profesör. Uluslararası sermaye akımları toplumsal istikrarsızlıktan kaçarlar. Dışarıdaki sermaye gruplarının aldığı mesaj önemli. Toplumsal çatışma derinleşmeye başlarsa yabancı yatırımcı çıkar gider. Bu hükümetin kalabilmesi için ekonominin sağlam olması gerekiyor. E onun sağlamlığı da yabancı girişleriyle olur bir Alman ekonomisi değil Türkiye ekonomisi. Hükümetin geri adım atması lazım iktisadi hem de uluslararası ilişkiler açısından atması her ikisinin de yararına diyor. Bir de kadınların bu bir kadın hareketimiz sorusuna da e, hanımeli devrimi demiş. Yani çok önemli. Türkiye e, Erdoğan iktidarı döneminde kadın iş gücüne katılımının düştüğü OECD ülkeleri arasında 128. sıraya geldi. Yani dünyada da zaten e, işte 200 en fazla ülke sayılıyor. Yani çok sonlarda kadın erkek eşitliği konusunda Türkiye geriye gitti. Sonunda da tepki yarattı. Ben buna hanımeli devrimi diyorum demiş Profesör Ahmet Öncü. Ve son olarak ...yeni bir Türkiye kuruluyor demek için erken mi... ...yoksa geri dönüşü olmayan bir yola girildi mi... sorusuna da... Ee, ...önümüzdeki on yıl içinde en çok konuşulan... ...üzerinde en çok tezdar yazılan... ...bir dönüm noktası olacak diyorlar... ...çok ciddi, özellikle ekonomi açısından... ...çok riskli bir yol... Ee, ...demiş Ahmet Öncü... ...Erol Balkan'da orta sınıfsız pazar ekonomisi olmaz... E, ...belirsizlikler ortasında <gülüyor> çok rahatsız etti. Çoğunun diktatörlüğü olmaz demiş ve sonuç olarak demokrasi norm oluşumudur diyor Ahmet Öncü. Alışkanlıklar kazanılıyor. Bir pratiktir demokrasi, teori değildir. Evrim süreci içinde normlar oluşuyor. Ve Wallerstein'in dediği gibi... Herhangi bir sistemin karşısındaki hareket evrimini daha çok daha sonra gerçekleştirir. Gezinin etkilerini 3-4 yıl sonra görmeye başlayacağız demiş. Tarihin en önemli gezilerinden biri oluyor. Bu şimdi bu birkaç da elimizde yapmış olduğumuz küçük mülakatlar var. Onlardan birine yer vereceğiz ama vermeden 140 karakterlik manşetler şeklinde verilen Twitter üzerinden takip eden Bülent Onur Şahin'in seçmiş olduğu birkaç dünkü olaylarla ilgili yaşanan şeyleri verelim. Dün sabah muazzam bir polis müdahalesi oldu. Sabahtan başlayıp öbür sabaha karşıya kadar neredeyse devam eden bir şey. Fakat direnişçiler oradan devam ediyorlar. Şöyle demiş mesela Erol Özden 01. Günlerdir uyuyan medya toplu olarak Taksim'den canlı yayına geçti. Dış güçler çekin elinizi medyadan ne güzel penguen belgeseli izliyorduk demiş. Ee, bir telsiz konuşmasını naklediyor. Yani hayali bir telsiz konuşmasını Ziya Bekiroğlu Twitter'dan. Ali Toma'yı geri çekiyor. Ali amirim ben Molotov'dayım. Amir anlaşıldı tamam diyor. Ee, rich Rich var. Söyleyeyim mi? Aktireyim bunu da. Hı. Tamam. Ee, amirim Toma'yı yakmayalım pahalıya patlar diyor. Amiri de sus bakayım kaz gelecek yerden tavuk ezirgenmez şeklinde cevap veriyormuş. Yani bu şekilde genel bir e, komplo. O teorisinin de içinde olduğunu düşünüyorlar. Yani polisinde bu işin bir şekilde içinde hatta Eksi Habermas başlıklı tweette de Molotov'u at TV'de yayınlat gözüne kestirdiğim bir partiyi suçla direnişi böl parkı kuşat en iyi senaryo yazarı yine devlet demiş. Evet yani bir de şeyden Çapul TV'den biliyorsunuz kendi medyasını da oluşturdu e, Gezi Parkı. Radyosu var, televizyonu var. İnternet üzerinden zaten e, live stream yayın yapan e, kanalları var. Cep telefonundan. Direkt canlı yayın yapabiliyorsunuz. Bu oldukça gelişmiş bir teknoloji. Neyse. Çabuk TV'den gelen bir tweet var. E, onu da bir tweet aslında. Şöyle bir yorumda. Yani CNN'in aktarmasıyla bunu teyit etmek lazım tabii ki de. CNN'in aktarmasıyla şöyle bir yorumda bulundumuş. Perşembe günü Hülya Havşar'la görüşecek e, Erdoğan'ın bu tavrı Obama'nın Wall Street işgalini Kim Kardashian'la görüşmesi gibi bir şey olduğu söyleniyormuş. Evet yani bu spekülasyon da olsa ilginç bir espri evet. halinde. Peki Şimdi, elimizde... Ses var. Ses Ankara'daydık. Var. Hafta sonu Ankara'daydık. Ankara'yı gezdik. Orada Sibel Özbudun'u bulduk. Ankara Üniversitesi'nden profesör antropoloji bölümünden Sibel Özbudun'la... ...aylam alanında, miting alanında... ...ufak bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi ona bir kulak verelim. Gençlerin yeni bir apolitik... ...kendini apolitik olarak nitelendiren... ...gençlerin yükselişinden bahsediliyor. Böyle bir şey görebiliyor musunuz bu alanda? Ya kuşkusuz, evet. Yalnız yani şunu görmek lazım. Şimdi Y kuşağı Ya yani bu şu hareketi bence bir kesime mal etmek yanlış. Bu hareket, evet bir gençlik hareketi. Evet bir 68 hareketi. İşin bir ayağında, koleş çocuklarını... ...bir ayağında baroş çocuklarını harekete geçiren yani e, her ikisinin farklı hoşnutsuzluklarını ortaklaştıran bir hareket oldu. Yani dolayısıyla e, tek bir yaftayla tanımlanması zor. Yani bunun dışında ne bileyim ben işte e, bir çocuk doğurma üç çocuk doğur, kürtaj yapma bilmem e, sezaryen yapma diyen denilen kadınları harekete geçirdi. İ, i̇çki içemezsin diyen akşamcıları harekete geçirdi. E, Neoliberalizmin şeyindeki neoliberalizmin kıskacında işini yitirmiş, güvencesizleşmiş, taşeranlaş taşeranlaştırılmış emekçiyi harekete geçirdi. Yani çok katmanlı bir hareket. Dolayısıyla tek bir yaftayla tanımlanması bana kalırsa şeydir. Doğru değil. Anladım. Ama mesela Ankara'ya geldiğimizde iki farklı eğlence profili görebilmekte mümkün. Bir tanesi orada kulu parkında olanlar. Doğru. Bir de burada gençlerin evet, ağırlıklı olduğu. Evet, evet. Yani doğru. güven parkı olan. Doğru. Doğru. Politik seçimler yani şeyler yani Bu yani e politik tercihler farklı olduğu için yani şey farklı olduğu için dile getirilen talepler farklı olduğu için zaman zaman mekanlar ayrıştırılabiliyor. Ama galiba şu anda önemli olan bu farklılıkların çatışma mevzu haline gelmemesi. Yani şu ya da bu şekilde yan yana durmasını şey etmemiz lazım sağlamamız lazım etkili olabilmesi evet hocam, için bir şey. de şeyden bahsediyor. son sorum bu Bekir Ağır'dır bir korku eşinin aşıldığından bahsediliyordur yani daha önce alanlara çıkmamış olan insanların bir şekilde artık alanları çıkabilecek o korkuyu yenebilecek hale geldiğinden bahsediyor. Bunu sizin de gözlemleyebilmeniz mümkün. Abone katılıyor, o yüzde katılıyor. Buna %100, %100 katılıyorum. Ben yani mi? gerçekten de şey, ya bu eylemin hakikaten yani daha doğrusu bir sosyal şeyin patlamanın öyle bir şeyi var. Yani ya insanlar şeyin üzerine, yani polisin üzerine, gazın üzerine gitmeye başladılar. Yani bu hakikaten şey bu bir korku eşiği açıldı yani hiç şüphem yok onlar. Çok teşekkür ederim evet düzeltme yaparak söyleyeyim yardımcı Doçent doktor Sibel Özbudun'dan konuştuk Hacettepe Üniversitesi'nden e, antropoloji bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktaydı Ankara'da rastladık kendisiyle bir de biz konuşalım dedik e, bu korku eşiğinin aşıldığının aşıldığına en ufak bir şüphesi evet. olmadığını söyledi bu da zaten buradan çıkardığımız ...en önemli derslerden biri, belki de birincisi oluyor. Çok e, önemli bir şey yani. E, ve biraz önce konuştuğumuz bütün tanıklıklarda... E, ...mesela bir kişinin tanıklığı bile bunun, e, kendisini zımba gibi hissettiğini... ...bütün yenilen tonlarca diyeceğim. ...biraz abartma pahasına... ...gaza ve bütün o yaşanan... ...gerginlikleri şiddete maruz kalmanın... ...getirdiği travmaya rağmen... ...kendisini sabahın... ...erken bir vaktinde... ...zımba gibi hisseden ve... ...meydan okumalar karşısında... bütün bu şekilde hissettiren... ...bir durumu... ...ancak korku eşiğinin... ...aşılması ve yeni bir cesaret... ...yeni bir eşiğin... ...aşılmasıyla, devrimci bir durumla... ...açıklanabilir. Evet... Evet, yavaş yavaş bitirmeye başlıyoruz. Çok Konuşulacak çok fazla şey var. Fakat dünden itibaren yeni bir aşamaya daha da geçilmiş olduğunu söylesek, yanılmış olmayız. Avukatların yerlerde sürüklendiğini gaz bombalarından bir, yaralanan insanların bir olduğunu. Birçok. Yüzde, yüzde evet. sayısı yüzleri. Plastik mermiden ilk kez kullanıldığı gazetelerde yazıldığı bir eylem şey müdahale oldu. Polis müdahalesi. Daha önce yazmıyordu bu. Artık gazetelerde plastik mermi kullanıldığı da yazıyor. Evet. Bugün özel yayınlarla gitmeyeceğiz dünkü. Dün yapmış olduğumuz gibi olmayacak. Çünkü zaten şimdilik Gezi Parkı yeni bir müdahale ya vuracak gibi gözükmüyor. Herkes işlerine gitmişler. Evet. Kahvaltılar neden çadırlarında temizliklerini yapan insanların bulunduğu bir yer fakat. ihtiyaç şey... listesi var. Ufak bir ihtiyaç listesi var. Belki ondan bahsedebiliriz. Hazır yiyecekten bahsediliyordu. Battaniye ve su. Bunlarla beraber yapılan çağrılar vardı. Eğer yolu düşen olacak olursa Gezi Parkı'na bu malzemelerde yanında olursa hoş olur diye düşünüyorum ben. Evet ve şeyi de söyleyelim. Bu geri dönülmez noktaya doğru bir adım daha atmış oldu iktidar ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri. Bunun dönüşü çok kısa zamanda olmazsa... Türkiye'yi zorlu günler bekliyor ama özellikle de Başbakanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Türkiye'den çok daha zorlu günlerin ve ortalamanın üstünde bir zorlukla dolu günler beklediğini de söylemek mümkün olabilir. Şimdi ara verelim ve sonra e, bitiriyoruz programımızı yani.